ما بالله من صورنا الله فلا مضل له ومن له واشهد ان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 kitabını, hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Derse böyle bir soruyla başlayalım. İmam Nevi Rahimahullah'ın hadis alanında yazmış olduğu başka bir kitap veya kitapların ismini bize kim dikaremiş? Ne kadar sanıyoruz İmam Nevi? Kim? Evet. Kim atı İmam-ı Nevevi'nin kırk hadisi diyor Kasım kardeş. Evet, İmam-ı Nevevi rahimahullah'ın yazmış olduğu bir 40 hadis var. Başka İmam-ı Nevevi'nin hadisiyle alakalı hangi kitabı var? Müslüme yazdığı şerh. Evet. İm İmam-ı Müslümin sahihine yazmış olduğu ne var? Yazmış olduğu bir şerh var. Bu da çok meşhur bir kitap. Başka? El-ezkar. El-ezkar. Zikir. Değil, al el değil. El-ezkar. Zikir, zikir kitabı. Yani sünnette varit olan zikirlerin geçtiği, e, derlendiği bir kitap. Bunlar İmam-ı Nevevli rahimahullah'ın e, başlıca hadis kitapları. Bunun dışında daha başka kitapları var. Mesela Ebu Davud'a sünen Ebu Davud'a yazmış olduğu bir şey var. Şer var. Hatta bundan 3-5 sene önce e, Şeyh Albani rahimahullah'ın öğrencilerinden bir tanesi o kitabı istemişti burada, Türkiye'den. Ee, bir arkadaş gelmişti, Ürdün'den buraya. Onun aracılığıyla da kendilerine buradan o kitabı göndermiştik. Geçenlerde böyle dikkatimi çekti. Herhalde kitap basılmış. Yani kitabın el yazması, maktutu burada ama peşinde koşanlar, takip edenler Ürdün'de. Demek ki yani Allah kime nasip ederse o bundan ne alıyor? Faydalanıyor. Evet arkadaşlar, e, riyad Salihin adlı kitabımızın Geçen hafta almış olduğumuz konu başlığı neydi? Babu'l-iktisad fil-a'mal. Babu'l-iktisad fil-a'mal. Ne demekti bu? Hangi manaya geliyordu? Neyi anlatıyordu? Amellerde ne olmak? Ölçülü olmak, mu'tedil olmak. Tabi bu ifadeler içi doldurulması gereken ifadeler. Ölçülü olmanın manası nedir? Yani çünkü ölçü kavramı, ölçü kelimesi kişiden kişiye ne yapar? Değişir. Ama bunun bir neyi var? ölçüsü var. Yani ölçü kavramının da bir ölçüsü var. Ölçülü olmak kime göre? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme göre. Yani bugün maalesef mukassir olmamıza rağmen, gevşek olmamıza rağmen dinimiz yaşamamızda mesela bizler birçok insan tarafından ne olarak niteleniyoruz? Ya siz aşırıya kaçıyorsunuz, Değil mi? Ya işte beş vakit namazı camide kılmakta farz olur muymuş? Mesela bu aşırılık gibi söyleyenler var halbuki ne bir Aleyhisselam e, yani evinde oturup da namaza gelmeyen insanlarla ilgili neler diyor değil mi Aleyhisselam bunu yani, çok ağır ifadeler kullanıyor ne diyor hemen tu şunu istedim şunu yapmayı istedim diyor kendi yerime diyor bir imam bırakıp namaza gelmeyenlerin taşından ardından gidip evlerine üzerlerine odunu koyup evlerini onların üzerine yakmayı istedim diyor Aleyhisselam namaza gelmeyenlerle alakalı. Yani bugün biz beş vakit namaza gitmeye çalışan, bunu yapmaya çalışan insanlar olarak ne bulabiliyoruz Aşırılıkla e, nitelenebiliyoruz. İşte erkekler olarak sakal konusunda, sakallarımızı kesmediğimiz için, e, bazıları diyebiliyor ki, ya kardeşim bu, yani hangi çağda yaşıyorsunuz, hangi asırda yaşıyorsunuz? Ölçülü olun biraz, yaşadığınız çevreye uygun bunlar Bunların hepsi, yani kişilerin kendi kafasında ölçülü olmaktan anladığı kavramlar.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 davranmış oluyoruz. Yani sünnete tutunan, sünnete sarılan, sünneti yaşayan sebeften birçok insanın da dediği gibi, e, tek başına da kalsa, tek başına da olsa diyorlar ki sen bir cemaatsin. Sen bir cemaatsin. Yani insanların seni böyle hayretler içinde izlemesine, sana e, lakaplar takmasına, kaş göz hareketiyle elleriyle seni işaret etmesine ne yapma, e, Gozunma, bundan hayıflanma. Dir ki sen tek başına da olsan doğru hak üzerindeysen sen bir cemaatsin. İmam Neve rahimehullah Allah'tan sonra bizlere Babul Muhafazati Alel A'mal. İşte bu amelleri ölçü içinde işleyeceğimiz, işlememiz gereken, muhtadil, muktesit olmamız gereken amellere muhafaza. <gülüyor> Onlarda süreklilik bağlı. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani insan bir çok insanı görüyorsunuz. Ya diyor biz diyor işte ilkbindar olduğumuz dönemlerde ya ilk daveti öğrendiğimiz dönemlerde çok hırslıydık, çok gayretliydik. Palartesi perşembe uruştaldık. Gece yarıya kalkıp namaz kılardık. O şimdi böyle bir işte ya gevşeklik olmaya başladı. Kur'an okumuyoruz, Salih amellerden uzaklaştık. İmam-ı Nebevini rahimehullah'ın burada husn-ı tasnifi yani hadisleri derlemesinin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 Önemli olan sürekli olması. O sürekliliği ne yap? Yakala. İçin birçok kimse Kur'an'ı eline alıyor, okuyor üç sayfa, beş sayfa, on sayfa. Sonra bir daha bir bakıyor ki oradan on gün geçmiş. On beş gün geçmiş. sen sorduk arkadaşlara. İnşallah bu hafta soracağız pazarınki dersleri. Pazar gününe günü gelen arkadaşlar, belki unutmuş olabilirler. Ne zaman en son Kur'an okudun? On beş gün önce, yirmi gün önce, otuz gün önce. Ne zaman en son hatim ettin? Bir sene önce, iki sene önce, üç sene önce. İşte bu konuda hırslı olmamız lazım. Evet. Amelin ölçülü yapılmasını öğrendik. Salih amel yapmayı biliyoruz ama ona devamlılık ne yapabiliyor? Bu konuda bize şeytan balta olabiliyor, yolumuzu kesebiliyor. Allah Zâllâh buyuruyor ki اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَقْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقْ İman edenlerin kalpleri iman edinlerin kalplerinin ürperme vakti gelmedi mi? Allah'ın zikrine, Allah'ın kelamına ve onun tarafından, onun katından indirilmiş olan Hakk'a. Yani daha artık ne bekliyorsunuz? Yani Hani kalpleriniz niye ürpermiyor? Kalplerinizin niye korkmuyor? allah Teala'nın zikrine karşı zikrini duyunca ve size gelen hak ulaşınca. وَلَا يَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ Ve diyor, o iman edenler de ne olmasın, kendilerine kitap indirilen, önce yaşamış kavimler gibi olmasınlar. Ki onlar ne yaparlardı? Diyor ki ayetin devamında, فَتَعَلَ عَلَيْهِمُ الْاَمَنْ فَقَسَتْ kulubuhum. Onların diyor, üzerinden bir süre, bir müddet, uzun bir süre geçtiği zaman, geçtiğinde, o ehl-i kitap, فَتَعَلَ aleyhumul emed, fekaset kulubuhum. Kalp böyle ne oldu onların birbirinden? Katılaştı. Katılaştı. E, kitabın ilk indiğinde kitapla hemhal oldular, kitabı okudular. Felemme tala aleyhumul emed, üzerinden bir süre geçince, belli bir müddet geçince, fekaset <gülüyor> kulubhum. Birdenbire baktılar ki kalplerine olmuş ehli kitabın. Kap, kas katı kesili vermiş. <gülüyor> Burada biz müminlerine var, uyarı var. Yani diyor ki Allah-u Teala,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 İşte onun vakti gelmedi diyor Allah Teala. Velayekunu kellene amene utul kitab. Kendilerine kitap verilenler gibi olma olmasınlar. Onlar ki katalı aleyhimul emed. Kitap indi, onlara kitap indirildikten sonra, kitap geldikten sonra uzun bir müddet süre geçince fakaset kulubuhum. <gülüyor> Kalpleri ne oldu onların? Kas katı kesili verdi. Katı oldu ve kethirun minhum fasikun. Ve onların bir çoğu da nedir? Fasıktırlar. Haktan doğru yoldan satmış olan insanlardırlar. Bir de Allah ara bu yoku ayeti kelimede. Vakafeyna bi-Isab bin Maryam. Allah tarayetin başında diyor ki, bizler diyor birçok ne yaptık, Resuller gönderdi. Ve o Resullerin akabinde ardından vakafeyna bi-Isab bin Maryam. Maryam oldu İsa'yı ne yaptık, gönderdik. O ateyna İncil ve Meryem oğlu İsa'ya yani İsa Aleyhisselam'a İncil'i verdik. Ve jā'ālna fi qulūb al-ladīn at İsa'ya uyanlara, tabi olanların kalplerine biz diyor rahmet, merhamet duyguları ne yaptık? Hükledik. İsa Aleyhisselam uyanlara bunu verdik. Ama onlar ne yaptılar? Allah Teala diyor ki وَرَحْلَانِيَّتَنِ ma مَا كَسَنَّهَا Çok Yani ilginç bir ayet aslında. Diyor ki bu insanlar, İsa'ya uyan insanlara Allah Teala ne yapmış kalplerine? Merhamet. İsa'ya olan bağlılıklarından dolayı rahmet ve merhamet duyguları vermiş. Diyor ki Allah sana, وَرُحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا وَرُحْبَانِ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ Ama bire bu adamlar ne yaptılar? Bizim onlara indirmediğimiz, onlara göndermediğimiz bir ruhbanlık ortaya çıkardılar. Allah'ın emretmediği Hristiyanlar Onlardan istemediği ne çıktı ortaya birden? Bir ruhbanlık ortaya çıktı. Niye yaptılar bunu? اِلَّبْتِغَاءَ رِضْوَانِ Allah'ın rızasını kazanmak için. Yani bugün bakın şöyle, İslam ümmetine, yani bu ayet allah Teala ehl-i kitaptan bahsediyor, hırı bahsediyor hususiyetle, İsa'ya uyanlardan bahsediyor hususiyetle. Ama bu onlarla sınırlı değil. Aynı şeyi bugün al, bu ümmetin içinde bulunan tasavvuf tarikatçılara uygula. Yani Allah-u Teala'nın indirmediği, geçen sohbetlerimizde bahsettiğimiz bir sürü ne var? ruhbanlık kalıntıları eserleri var. Allah Teala evredlemiş. insanlara etten, sütten, hayvan ürünlerinden uzaklaşıp kendilerinin nefislerini terbiye etmedi. Bu ruhbanlık. Ve ruhbaniyeten itteda'uha ma kitabna aleyhim. Biz bunu istemedik onlardan. Bunu yazmamıştık onlara. İlle btigâ eriduallâh. Onlar ama bununla bunu Bu aralıksaysan bu ruhbanlığı niye ortaya attılar? Niye çıkardılar? Allah'ın rızasını kazanmak. Ya bugün de diyorlar henüz Allah'ın rızasını kazanıyoruz. Kötü bir şey yapmıyoruz. Fe ma rauh haqqı diyor ki Allah Teala. Buna rağmen ya da bizim emretmediğimiz bu ruhbanlığı ortaya çıkarmalarına rağmen, uydurmalarına rağmen fe ma rauh haqqı Bunu bile hakkıyla ne yapamadılar. Gözetip koruyamadılar. Yani bunun üzerinde bile devam edemediler. Allah'ın indirmediği ruhbanlığı, Allah'ın dinde olmayan bir sürü de çıkardılar. Bu çıkardıkları şeyin üzerinde bile ayakları sabit kalmadı. Bunu bile ne yapamadılar? Koruyamadılar. Ya i̇nanın Allah Ta'ala'nın kelamını şöyle bir alın. Bugünkü İslam ümmetine şöyle bir uygulayın. Birçok insan var bakıyorsun ki, bir sürü şeyler uydurmuşlar. Ruhban dediğim bir saatinde kalkıp ben diyor beş bin kere Allah diyeceğim. Allah Allah Allah Allah Allah. Nereden çıkardın bunu? Peygamber sünnetinde var mı? Yok. Allah'ın kelamında var mı? Yok. Sahabenin amelinde var mı? Yok. E, nereden çıkardın? Ya işte eşek en az günde bu kadar zikir çekiyormuş. Ben de bu kadar ne yapmam lazım? Şu ruhbanlık. Ruhbaniyetel iktada'uha maketetna aleyhim. Biz bunu istemedik ya Allah'ın. Onlara yazmadık bunu. Fazlık Onlar da yapan adama sorduğun zaman ne diyor? Allah'ın rızasını istiyorum ben. Onun için yapıyorum. Değil mi? El-ebtigâr edvanillah. Ama belli bir süre sonra bakıyorsun ki onu da ne yapmıyor? Uygulayamıyor yani. Hayatının bir döneminde yapmaya başlamış, sonra birden kesilmiş. فَمَا <gülüyor> رَعَوْحَا حَقَّ رِيَا اَيَتِيهَا Bunu bile hakkıyla ne yapamadılar? Düzetemediler. Yine buyuruyor ki Allah Teala وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ Allah Teala Kuran'ı bir örnek veriyor. Diyor. İpini ören, eğirip, büküp, ip ören kadın ve daha sonra da onu söken kadın gibi olmayın diyor. Yani amellerini sağlam yaptığın takdirde Onu yapmaya devam et. Allah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor, "Hubbul a'mali ya tu hubbu'l amel ila Allah admuhu wa in Allah Teala en sevdiği amel az da olsa devamlı, devamlı olanıdır. Az da olsa devamlı olanıdır. "Wa'mud rabbaka hatta ya'tiyeka'l yakin." Ne diyor ki Allah Teala? Sana yakin. Ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et. Rabbine ibadet et. Hatta sebeften bazıları فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Ne demek فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ i̇şte, Kime hatırlıyor ayetinin şöyle Elen نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَقْ Suresinde İçrah suresinin bir bölüm. فَإِذَا <gülüyor> فَرَغْتَ boş, boş, boş, boş, Boşaldığın zaman yani biz işte elini, eteğini çektiğin zaman, bir işi bitirdiğin zaman sansop. Ne ol? Şey. Yorul. Yani başka bir işle meşgul ol. Biz çok seleften alim bu ayeti nasıl tefsir Şimdi bu ayetten biz ilk okuduğumuz zaman ne anlıyoruz? Yani bir e, Şey yaptığın zaman, bir işi bitirdiğin zaman ne da bir dinlendiğin zaman ne yap? Akabinde yorul. Ki, yani bir ibadetle meşgul olup yorul boş bir ibadetle meşgul olup onu bitirdiğin zaman ondan ferah ettiğin zaman yani onu bitirip yaptığın zaman konsap oturma amelen devam et ve yorul yani istimrar et sürekli ol <gülüyor> burada İmam Nevi rahimehullah bizlere ikadisi nakletmiş Ayşe radıyallahu anha rivayet etmiş hadis diyor ki وكان احب الدين اليه ليست السلامون خليفه Ayşe radıyallahu anh. وكان احب الدين اليه onun diyor din olarak sevdiği en hoş en güzel şey ma'da ve masahibu aleyhi o ibadetin sahibinin o dindar kimsenin aleyküm selam sürekli olarak devam ettiği devam ettiği amellerdir. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani, hani Türkçede de var ya az olsun <gülüyor> öz olsun. Yani bunu sadece dini konularda değil, dünyevi konularda da bakın böyle hayatımızda. Az da olsa bir şey yaptığınız zaman belli bir süre sonra yapmış oluyorsunuz? Başarıyı elde etmiş oluyorsunuz. Bu böyle yani. Her gün iki sayfa, üç sayfa Kur'an okumayı kendine adet edilen adam belli bir süre sonra bakıyor ki kuranın yarısını gelmiş, bitirmiş. Diğeri de hiç okumuyor. Aklına geldikçe oturuyor bir 300 okuyor. Ondan sonra bir bırakıyor. 6 ay geçmişlerinde bile hala 3. cüzde o. Ne yapmamış? Daima sürekli mi okuyor? İkinci hadis. an Omar bin Omar bin Hattab radıyallahu anh قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. "Men nama an hizbihi min el-leyl" kim gece olan diyor zikrinden, gece olan namazından uyursa hizip kelimesi arkadaşlar Türkçede de kullanılmış kullanılmıştır. Hizip ahzap yani parti kelimesi buradan türemiş. Hizip demek yani bir kısmı, bir şeyin kısmı, cüz'ü. yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kim gece kılmak istedi ya devamlı olarak kıldığı hizbinden gece namazının o bir kısmından uyur kalırsa ev an şeyin minhu o onun bir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 okulamadın. Diyor ki aleyhisselatü vesselam ve bunu diyor gece ile sab öğlen namazı arasında okursa bunu kutibe ma keennemâ min minel leyl. Bu şekilde yapan kimseye sanki gece okumuş gibi ne yazılır? Evet. Sevap yazılır. Bunu aleyhisselatü vesselam işaret ediyor? Yani gece uyuyabilirsin, uyku basabilir,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 ahireten çalışan, ahiret yurtunda çalışan insanlar buradan belli olur. Dünya yurduna çalışan insanlar dünyadaki gayretleriyle belli olur. Dünya için döktükleri ter, sarf sabah belli olur. Yani gece saatini kurup namazdan önce, sabah namazından önce bir saat önce, bir saat daha, yarın saat önce, bir saat önce. Ha, kalkayım da sekiz on rekat namaz kılayım kullanımı okuyayım diyen adam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 Kalkabilmekten geçiyor cennete gidiyor. İşte Oldu ki, yani böyle ayda bir, altı ayda bir gece kalktın, namazını kılarken oldun yani uyuyup kalmışsın. Vakit geçmiş, sabah namazı vakti girmiş. Fezir doğmuş, sabah namazını kıldın. Okulamadın, uykuda kaldın diyor namazı, yahut okuyamadın o Kur'an'ı ne yap? Sabah namazından sonra, öğleye kadar, boş bir vakitte kıl. Eğer böyle yaparsan,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 Yani gece kalkarım diye yaptın kalkamadın. Bir baktın sabah zaman okunuyor. nitri kıvamamışsın. Onun nasıl kaza edersin? Var mı onun hükmünü bilen arkadaş? Sabah namazına vakti girmiş. Cavaya giriyorsun, sabah namazını kılıyorsun. Namazdan çıkıyorsun. Gece litirini kılmadın. Şimdi gündüz güneşle doğdu. Bir mızrak miktarı yükseldi. Vitiri evet. kılmak istiyorsun. Gece uyup kalmışsın. Nasıl kılacaksın bu vitiri? Çift olur. kılacaksın arkadaşlar. Çift çift. Nasıl çift olarak kılacaksın? Eğer kendine geceliğin bir rekat vitir bit kılmayı adil edindiysen ve o bir rekat vitirden de uyuyup kaçırdıysan sabah onu kaç rekat olarak kılacaksın? İki. İki. Eğer adetin 3 rekatla ise namazını 3 rekat olarak kılıyorsan, uyuyarak kaçırdığın o vitri sabah kaç kat kılacaksın? 4. Eğer adetin 5 rekat ise vitri 5 rekat kılıyorsan, ve kaçırdıysan sabahleyin kaç kılacaksın? 6. 7 kılıyorsan vitri? 8. 9 kılıyorsan? 11. 11 kılıyorsan 10, 11 kılıyorsan? Orijin Nebi Aleyhisselatü vesselam yaptığı gibi Necâ Ayşe Radıyallahu an Ta yani ena iza galabehu نوم ov min el leyl. Ta bakın. Yani insanların <gülüyor> efendisi dediğimiz Sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş geçmiş bunların Allah Teala'nın başlamış olduğu bu kul ne diyor Ayşe radıyallahu Ta ena iza galabehu <gülüyor> نوم ov vec' min el leyl. Dedelin o gecenin yarısında eğer uykusu ağır basar, uykusu onu yener, uykuya mağlup olursa, yahut bir hastalığından dolayı acısı varsa namazını kılamıyorsa sallâ minen nehâris netey aşararak'a kılamadığı namazı sabahleyin ne yapardı diyor gündüz? 12 rekat olarak kılardı. Çünkü Nebih Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti üzere ne yapardı? 11 rekat namaz kılardı, gece namaz kılardı onu kılmadıysa, kılamadıysa, yahut on, o vitri kılamadıysa Ayşe radıyallahu anh'ın bahsettiği üzere İmam Müslim rübet ediyor madisi Uykudan dolayı yahut hastalıktan, ağrıdan, sız, sızdan dolayı Ne yapardı? 12 rekat olarak kılar. Şimdi evden mi çıkıyoruz, kahvaltıyı yapıyoruz Değil mi? Ondan sonra bir bakıyoruz, öğlediğine okuyor Allahu Ekber Allahu Ekber Öğlediğine başlamış. Dua namazı yok. Değil mi? Öğle, sabah da öğle arasında oku, oturup Kur'an okumak yok. Öğlen namazının da sonra sana yetişebiliyorsa yetişiyor insan. Yani o vakit çok değerli vakit. Kur'an ezberlemek için, Kur'an okumak için, ilim talep etmek için çok değerli vakit. O da 6 saat, 5 saat vakit var. Onun bir saatini ilme ayır. Öyle değil mi? Ve düzenli olsun ve sürekli olsun. Tefsiri ayır. Hadi sayılır. Üçüncü hadis Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu anh. Hatırlıyorsunuz bu zatı değil mi? Sahabeden bu zat. Nasıl hatırlıyorsunuz onu? Neyle hatırlıyorsunuz? Kur'an'ı hatmetmesiyle. Kur'an'ı her yeni hatmetmesiyle Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın fera nehyet onu hafife etmesiyle. Her gün oruç tutma talebinde bulunmasıyla Nebih Aleyhisselatü Vesselam'ın onu Davut orucu, sen Davut orucu tut. Bir gün tut, bir gün ye. Dedi o Ozat rivayet ediyor bu hadisi. Sahabeden. Diyor ki, kâle kâleli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu Aleyhisselatü Vesselam nasihat ediyor. Abdullah i̇bn Amr. Diyor ki ona, ya Abdullah, Aleyhisselatü Vesselam sesleniyorlar, ya Abdullah." Ey Abdullah, لَا تَكُنْ مِثْلَ Falanca gibi olma zaten. diyor, falanca gibi olma. Ne yapardı o falanca dedi kimse, o zat? Diyor ki, كَانَ يَقُومُ اللَّيْلِ فَتَرَفْيَ قِيَامَ اللَّيْلِ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلِ Geceleri namaz kılardı. Ama diyor şimdi o gece namazını ne yaptı o zat? Bıraktı, terk etti. Onun gibi olma diyor, Ey Abdullah. Nasret ediyor öyle sadece. Sahabesine nasret Şimdi bizden birisi, gidip bize nasihat dediği zaman hemen aklına ne geliyor? bir şey. Bak bunu böyle yap, bunu böyle sar. Burada bir hükar var. Tamam mı? Bunu böyle yapıp bunu alıp böyle yaparsan burada çok kazanırsın. Değil mi? Herkesin nasihat dediği zaman aklına gelen bu oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem tutuyor Abdullah İbn Ahir İbni Atı. Diyor ki falanca gibi olma Abdullah. O diyor geceleri namaz kılardı ama şimdi ne yaptı? Terk etti, bıraktı.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 Yok. Çünkü meseleyle, hükümleri bir ilişkisi, alakası yok. Yahut diyorlar bu ismi mübhem kılan, tasbir etmeyen, ismi açıkta söylemeyen kimse diyorlar, Abdullah da olabilir. Yani Aleyhisselatü Vesselam ona demiştir. Falanca gibi olma derken o zatın ismini söylemiştir ama Abdullah bin Amir bin As onun kendinden sonra gelenlere nakletmiyor. Çünkü dediğimiz gibi onu nakletmenin, onun ismini anmanın burada ne yok? Bir gereği yok.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 Olmaz ya. Yani. Hadisin manasının olduğu bölümde olursa bir zararı yok. Ama bu, bu mübhem isim. Hadisin senet kısmında olursa hadisin senet kısmında olursa, hadise zararı var mı? Sahabe'ye kadar var. Sahabenin döneminde yok. Yani sahabeden birisinin ismini nakletmeden, adamın birisi peygambere geldi, adamın birisi peygamberden duydu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 adının anıldığı bir yeri yakalayabilecek miyiz diye ciddi acı kitap yani Bulamadığı zaman da mesela Şeyh Albani Rahim Allah, o kadar araştırdım ettim diyor bu adamı ne yapamadım? Bulamadım. Kendinden öncekilere baktım diyor onlar da bulamamışlar. i̇bn Hacerler, Zehebiler. Bundan dolayı diyor hadis nedir? Zayıftır <gülüyor> Çünkü bulunmamış. Kim olduğu bilinmiyor. Yani ehli sünnet ve cemaat dinini bu şekilde yaşıyor arkadaşlar. Hadis sahihse, hadis sahihse amel ediyor. Tatfik ediyor. Önce sahihliğinin sıhhatini arıyor. Önce hadis <gülüyor> Aişe radiyallahu anha قالت كان Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اذا فاتته الصلاة من اللي من وجعين او غيره صلا من النهار فنتي عشرة راكع deminden okuduğumuz hadis. Bu imam Müslim'e rayet etmiş olduğu hadis. Diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir ağrısından dolayı yahut başka bir sebepten dolayı gecenin namazını kaçırdıysa o namazı kılamadıysa gündüz onu diyor 12 rekat olarak ne yapardı? Kılardı. Buradan da fıkıh alimleri fıkıha nasıl bir hüküm istinbat ediyorlar. Diyorlar ki gece sen vitrinini nasıl kılıyorsan Vitir hadisatında Arapçada ne demek vitir? Evet. Tek demek. Tek sayılara vitir deniyor. Bir kılıyorsan bir. Ertesi gün bir kılıyorsan iki kılacaksın. Üç kılıyorsan dört. Dört kılacaksın. Beş kılıyorsan altı kılacaksın. Bu şekilde yani vitir tek olarak kıldığın namazları kılamadıysa ne yapar vitir olur. Ertesi günün gündüz ne yapıyorsun? Kılıyorsun. Ajan teşekkür. Nasıl olacak altı rakamda? <gülüyor> Tek de şehrit de kılabilirsin. İki, iki, iki de kılabiliriz. Tabi yani iki, iki daha uygun olur. Subhanakallahumna bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve etubilek.